Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Esselatu vesselamü aleyke ya seyidil evvelin ve'lahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Bugün inşallah hep beraber adare imani anlamaya çalışacağız Allah ayet-i kerimede imanın şartlarını beş tane olarak belirliyor bunun içinde kadere iman yoktur çünkü kadere iman bütün hayatı birden kapsıyor yani Allah'a iman etmeden kadere iman olmaz. Allah'ın bütün isimlerine iman etmeden, kadere iman olmaz. Meleklere iman etmeden, kitaplara iman etmeden, Resullerine iman etmeden, ahirete iman etmeden, ahirete iman olmaz. Ne zaman ki bunların hepsine iman ettik, kadere de iman etmiş oluruz. Ayrıca kadere iman diye bir şart Allah koymamıştır. Hiç kimse İmanın şartlarından birini arttıramaz veya eksiltemez. Bunu yapanlar mutlaka iyi bir niyetle yapmışlardır ama ümmetin hali ortadadır. Kader konusunda neyi düşüneceğini bilmiyor. İmanın şartı olmayan bir şartı getirip oraya koyarsak böyle olur. Haşa Allah eksik mi bıraktı? Böyle bir şeyi Resulullah Efendimiz'e de isnat edemez, o söylemiş de diyemez. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, Bundan önce, bir sana bu vahyi yapmadan önce iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Kim öğretti? Allah öğretti. Allah her neyi öğrettiyse o da ümmetine onu öğretmiştir, bir şey ilave edip veya çıkarmamıştır. Niyet her ne olursa olsun, biri böyle bir şey yapmaya kalkıştığında Allah adına hüküm koymuş olur ki bu şirk olur. Bu küfür olur. Bunu böyle anlamak şirk ve küfür olur. Bunu söylerken elbette ki itiraz edileceğini biliyoruz. Şimdiye kadar niye kimse söylemedi? Kimse bilmiyor muydu, denenler, diyenler mutlaka çıkacak. Ama hakkı söylemekten, Allah'ın vahiyini söylemekten, Allah'ın vahyettiği gibi söylemekten asla geri dönmüyor, geri durmuyor ve sakınmıyoruz. Kim ne derse dersen Rabbimiz bizi biliyor. Rabbimiz bizi bilsin. İnsan ya Rabbinin vahyini ya kabul eder veya kabul etmez. Evet Allah böyle buyurmuş ama başkaları da böyle söylemiş. Böyle söylediğimizde ne demiş oluruz? Atalarımız böyle söylemiş, büyüklerimiz böyle söylemiş, alimlerimiz böyle söylemiş. Dediğimizde atalarımızı, alimlerimizi Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Allah'ın söylemediği bir şeyi Allah'a iftira atıp, yalan gereği Allah'a iftira etmiş oluruz. Onun için kadere iman nasıl olmalıdır? Bunu hep beraber anlamaya çalışacağız. Mümkün mertebe kısa anlatacağız. Öyle ki anlaşılsın, birbirine arkadaşlar karıştırmasın. Gülül karışıklığı olmasın. Kadere iman deyince net bir bilgisi olsun. Allah nasıl söylemişse onu öyle anlasın. Sohbetten sonra arkadaşlar gönüllerine hangi soru takılırsa takılsın onu sormalıdır. Sorsunlar, ona göre cevap vereceğiz ki hiç kimsenin gönlünde herhangi bir tereddüt kalmasın. Nasıl diyeyim? Nasıl iman etmek gerekir? Bunu anlamadım demesin. Bir konu ki iman meselesidir. Anlamadan iman olur mu? Kadere iman et. Nasıl iman edeceğiz? O konuda konuşma. Dense peki ben nasıl iman edeceğim? Anlamadığım bir konuya nasıl iman edeceğim? Böyle bir şey olur mu? Resulullah Efendimiz'e yalan yere iftira ediliyor. Kader konusu sorulmuş. ''Bu konuda konuşmayın, bu konuda susun.'' demiş. Tamam, susarsam anlamam. Sen bana cevap vermezsen, ben anlamazsam nasıl iman edeceğim? Bana iman et diyorsun. Öyle değil mi? Onun için anlaşılmayan hiçbir şey yoktur. Ama biz kendi kendimize böyle imanın şartını üretip ilave edersek, içinden çıkamayız. Çıkılmaz olur içinden. Öyle ki ümmet bu konuda ne düşüneceğini bilmiyor. Neyin Allah'ın yaptığını, neyin kula ait olduğunu bilmiyor. Yanlış yapıyor, takdir böyledir diyor, kaderimde bu varmış diyor. Yaptığı yanlışı Allah'ın üzerine atıyor. Üstelik bir de şerde Allah'tan buraya iman etmek gerekiyor ya. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek gerekiyormuş. Şerri de o yaratıyor diyor. Nasıl yaratıyor şerri? Allah ben şerri yaratmadım diyor. Şerri ben yaratmıyorum diyor. Buna rağmen sen hayri de yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır dediğinde içinden çıkamazsın. Çünkü yanlış. Bu anlayış yanlış bir anlayış olur. Önce kader nedir onu? Beraber anlayacağız inşallah. Kader, Allah'ın Kadir isminin tecellisidir. Kadera demek, takdir etti demektir. Tayin etti demektir. Ölçü koydu demektir. Düzenledi demektir. Hükmetti demektir. Sınır koydu demektir. Vakit tayin etti demektir. Gücü yetti demektir. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor. Allah her şeye kaderini koymuştur. Kaderi olmayan hiçbir şey yoktur. Kader nasıl içine kaderini koymuş? Her şeye kaderini koymuş. Mesela bir tohuma ağaç olma kaderini koymuştur. Takdir etmiş ve ağaç olma kaderini tohumun içine koydu. Çekirdeğin içine ağaç olma meyve verme kaderini koydu bu o çekirdeğin kaderidir ama çekirdeğin ağaç olup meyve verebilmesi için ne olması gerekir onun toprakla buluşması gerekir, suyla buluşması gerekir, güneşin sıcaklığıyla buluşması gerekir ki çatlasın filiz versin büyüsün, ağaç olsun, çiçek versin, sonra meyve versin Buluşmazsa ne olur? Buluşmazsa öyle kalır. Bunun üzerinden insani anlamak gerekiyor. Allah insanı en güzel surette yarattı, sonra onu aşağıların aşağısına koydu. Esfele safilin. Sunne redednahu esfele safilin. Sonra onu en aşağıya indirdi. Yani tohum haline indirdi. Tohum halinde ama içine kaderini koymuş. Hangi kaderi koymuş? Hazreti insan olma kaderi. Allah'a abd olma kaderi. Allah'ın el esmaül hüsnasını üzerinde gösterecek, ayna olacak kaderi içine koymuş. Buyur kulum gel dedi. Gerisi, gerisi artık ona kalmış. Ama Allah onun için bütün şartları yaratır. O kader gerçekleşsin diye. Allah'ın onun içine koyduğu kader, Allah'ın muradidir aynı zamanda. Allah her şeye kaderini koymuş ve takdir etmiş. Bununla beraber insana irade vermiş. Buna cüz'i irade, iradeden bir parça demektir. Sadece iradeden bir parça vermemiştir. Esmasından cüz'i bir esma vermiştir. Bütün isimlerinden cüz'i bir isim vermiştir ona. Esma, sıfat. Yani Besir isminden kula görmek vermiştir. Zemi isminden işitmek vermiştir. Rahim isminden rahmet vermiştir. Kerim isminden ikram etmeyi vermiştir. Böyle her bir isminden bir parça ona vermiş ve onu terkip etmiştir. Hangi ismiyle terkip etmiş? Rab ismiyle. Allah alemlerin Rabbidir. Allah insanın Rabbidir. Allah hem dünyanın hem de ahiretlerin Rabbidir buyuruyor. Her şeyi o düzenlemiş, terkip etmiş... Yaratmış, yani takdir etmiş, kaderini içine koymuş. İnsana bu iradesini nasıl kullanması gerektiğini, bu isimleri üzerinde nasıl gösterip kullanması gerektiğini peygamber gönderip, kitap gönderip öğretmiştir. Hem içine koymuş, bu yetmedi, bir de peygamber gönderip, kitap gönderip, nasıl yapması, yaşaması gerektiğini, nasıl düşünmesi, nasıl konuşması gerektiğini bir bir öğretmiştir. Öğretirken neye göre öğretmiştir? Abdolsun diye, Hazreti İnsan olsun diye, Kemal'e ersin diye, yani çekirdek büyüyüp, filizlenip, ağaç olup meyve versin diye. Vermezse ne olur? Çürür gider. Toprak olur. Allah bu tercihi insana vermiştir. Tercihini yap demiştir. İstersen Hazreti insan olursun, istersen insanlığını kaybedersin. Cehenneme odun olursun. Kaderi anlayabilmek için, evet, birincisi Allah'ı tanımak lazım. Kaderi anlayabilmek için. Anlamadan olmuyor yalnız. Anlayacağız ki nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl kazanmamız gerektiğini, nasıl Hazreti İnsan olmamız gerektiğini bilelim. Anlayalım. Önce Allah'a iman edecek. Allah'ın El Esma'ul Hüsna'sına yani güzel isimlerine tek tek, her birine tek tek iman edecek. Önce anlayacak, kavrayacak, iman edecek, kendi üzerinde Aklaka dönüştürecek, onunla amel edecek. Her bir ismi ismine tek tek ama. İsimlerinden bir tanesi eksik olursa kaderi anlayamaz. Allah'ın takdirini anlayamaz. Mesela Rahman ve Rahim ismini anlamazsa, Allah'ın her anda rahmetle muamele ettiğini anlamazsa, Allah hakkında süizanda bulunur. Allah bunu böyle yapmasaydı, şöyle yapsaydı daha güzel olur dediğinde, Allah hakkında suizanda bulunmuş olduğu ki Rahman ve Rahim ismini anlamamış ve iman etmemiş demektir. Rab ismini anlamayınca Allah'ın her şeyi yaratıp, terkip edip eğitip büyüttüğünü anlamayınca Allah muameleyi yaparken o Hazreti insan olsun diye muamele ettiğini onu büyüttüğünü imtihana bunun için tabi tuttuğunu anlamayınca İmtihan karşısında zorlanır, itiraz eder. Bu böyle olmasaydı, şöyle olsaydı. Ne demiş oldu? Allah doğru yapmadı. Doğrusu aslında böyleydi. Ben Allah'tan daha çok biliyorum dedi, gider. Ben ondan daha çok biliyorum deyince, ben ondan daha alimim dedi. Böyle olmasın, şöyle olsaydı daha güzel olurdu dediğinde, ben ondan daha rahimim dedi. Ben onun, ondan daha güzel hüküm verdim. Ben ondan daha hakimim dedi. İsimleri bile peş peşe inkar etmiş olur. Niye? Allah'ın Rab ismini anlamadığı için. Allah'ın Malik ismini, Melik ismini anlamayınca, asıl mülkün sahibinin o olduğunu anlamayınca, kendini burada Allah'ın mülkünde bir şeye sahip zanneder ebedimiş gibi sarılır ona. Sanki kendisine kalacakmış gibi. Allah'ın o mülkü ona emanet olarak verirken hem kendi bedenini hem dışarıdaki nimetleri verirken emanet olduğunu onunla ebedi hayatını kazanması gerektiğini anlamamış, iman etmemişse, yani Allah'ın malikliğine, malikül mülk olduğuna iman etmemişse Allah hakkında ne yapar? Gene suizanda bulunmaya başlar. Allah niye şuna çok vermiş? Niye buna az vermiş? Eşit dağılsaydı olmaz mı? Dedi gene de inkar ettiği gene. Anlamamış. hayatı anlamamış. Daha doğrusu Rabbini anlamamış ve tanımamış demektir bu. Allah bütün ismi, isimleriyle, her bir ismiyle takdir ediyor. Takdir, kader demekti. Neyi takdir ediyorsa kaderi odur. Onun için Allah her bir ismiyle tecelli ederken takdir ediyor. Ve bu kaderdir. Allah'ı tanımayan, her bir ismiyle Rabbini tanımayan kaderi anlayabilir mi? Anlayamaz. Bu birincisi. ikincisi Allah'ın el esmaül hüsnasıyla kendisine, insana tecelli edip, insanı yarattığını anlamazsa, Nefektu min ruhi, ben ona ruhumdan, insana ruhumdan nefettim. Ayetini anlamazsa, buna iman etmezse, bunu görmezse, bunu tatmazsa, bu isimlerin kendisinde güç ve kuvvet olduğunu anlamazsa, yani bu isimler onda meleke olmazsa, meleklere iman etmezse yani, melekelere iman etmezse, Allah'ın kendisine verdiği o isimleri kendisinde güç ve kuvvet olduğunu anlamaz. Buna iman etmezse meleklere de iman etmemiş olur. O zaman kendi sorumluluğunu anlamaz. Her şeyi Allah yaptı deyip çıkar işin içinden. Hayır da ve şer de Allah'tandır deyip çıkar işin içinden. Ama Allah öyle demedi. Ruhundan insana nefettim, Onu kendime halife yaptım. Yeryüzüne halife yaptım. İşi yapsın diye. Bütün isimlerinden ona tecelli edince, nasıl ki görmesinden görmek vermişse, işitmesinden işitmek vermişse, aynı şekilde kudretinden kudret vermiştir. Rahmetinden rahmet vermiştir. Güzelliğinden güzellik vermiştir. Sevgisinden sevgi vermiştir ona. Yoksa nasıl halife olsun? Halife olmaz o zaman. Bunu anlaması gerekir. Bütün bunlarla beraber, kul Allah'ın büyük kaderi içindedir. Büyük takdiri içindedir. Onun kulun cüzi iradesi de Allah'ın kulli iradesi içindedir. Yani ne burada et kerime'de ne yana dönersen dön Rabbinin veşi oradadır. Allah insanı çepeçevre ihata etmiştir dedi. Sen Allah'ın kudreti içindesin. Her istediğini de yapamazsın. O sen dilersin, istersin, tercihini yaparsın ama her istediğini yapamazsın. Eğer her istediğini yapsan bu durumda sende ilah olmuş olursun. Böyle bir şey yok. Allah şirki kabul etmez, isimlerinden hiçbirini bir kura teslim etmez. İstediğini yap da demez. O kulli irade içinde Allah'ın bir muradı vardır. Bütün insanların üzerinde, bütün varlık üzerinde bir muradı vardır. Eğer o muradına denk gelirse müsaade eder. Denk gelmezse müsaade etmez. Ama kul eğer hayri irade ederse, niyeti hayır olduğu için, yapacağı işi beceremese de hayri kazanmış olur. Ama şerre niyet ederse, kayırdan çıkmaya, şere gitmeye niyet ederse, onu Allah müsaade ederse yapabilir. Müsaade etmezse onu da yapamaz. Bu müsaadeyi neye göre yapar? İnsanın ezeli ve ebedi hayatına göre yapar. Yani bu müsaadeyi yaparken veya bu müsaadeyi vermezken mutlaka o da hayırdır. Çünkü imtihana tabi tuttuğu bir kişi değil. Bir kişiyle bin kişiyi birden imtihana tabi tutar. Birinin yanlışıyla bin kişiyi birden imtihana tabi tutar. Onun bir muradı var. İmtihana tabi tutmak. İmtihan demek, kazanma imkanı demektir. Ebedi hayatını kazanma, Hz. insan olma, Allah'a ayna olma, Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterme imkanıdır bu. İkincisi demek ki meleklere iman etmesi gerekiyormuş. Kendindeki Allah'ın kendisine verdiği o Esma-ül gücüne, kuvvetine, melekesine iman etmesi gerekiyormuş. Onu sevmesi gerekiyormuş. Sevip çoğaltmaya da çalışması gerekiyormuş. Kemale ermek için. Üçüncüsü Allah'ın kitaplarına iman etmesi gerekir. Hem enfusi hem de afaki, dışarıdaki yani hem kendindeki Allah'ın ayetlerine hem dışarıdaki ayetlerine hem de Allah'ın indirdiği vahyine iman etmesi gerekir. Bu ayetleri okumadan, yani kendisindeki ayetleri okumadan, Allah'ın isimlerini okumadan, dışarıdaki Allah'ın isimlerini, güzelliğini, kudretini okumadan, anlamadan, Aynı zamanda Allah'ın indirdiği vahyide, ayetlerde hem kendisindekini hem insani hem dışarıdaki ayetleri tefsir eder, anlatır. Allah'ın indirdiği ayetler enfüsteki ve afattaki ayetleri anlatır. İnsanı anlatır, varlığı anlatır, hayatı anlatır, nasıl yaşanması gerektiğini anlatır. Dünyayı anlatır, ahireti anlatır, kıyameti anlatır. Allah kendini anlatır. Anlatırken hem kendinde hem afakta Allah'ın ayetlerini, Allah'ın güzelliğini, isimlerini görelim, müşahade edelim diyedir. Eğer biri bu ayetleri okumadan, kendini okumadan, nefsini okumadan, dışarıdaki afaktaki ayetleri okumadan, Allah'ın indirdiği ayetleri okumadan Kaderi anlayamaz. Allah'ın takdirini anlayamaz. Allah'ın kulu üzerinde, kendisi üzerindeki muradını anlayamaz. Kaderi anlayabilmek için bir de Allah'ın oku dediğini okumak gerekiyor, anlamak gerekiyormuş. Anlamadan kaderi anlamak mümkün olmaz. Dördüncüsü Allah'ın Resullerine iman etmesi lazım. Allah vahyini yaparken, kitabını indirirken bir de örnek olsun diye ona Resulü'nü gönderir ki hem Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, açıklamak sadece dil ile değildir. Bir de o ayetleri üzerinde göstersin. Allah'a nasıl avd olunur, nasıl kul olunur, nasıl iman edilir onu anlasın. Kendisi gibi birinin üzerinde onu görsün, onu örnek alsın, ona tabi olsun, onu kendisine örnek, önder, rehber, imam olarak kabul edip ona uyusun, onun gibi olmaya çalışsın, onun gibi olsun diye bir de Resullerini gönderir ki bir de Resullere iman etmek gerekiyormuş. İman etmek demek, sevmek demektir. Sevmeden iman olmuyor. Allah'ı sevmek lazım bütün isimleriyle. Bütün takdiriyle, bütün muamelesiyle sevmek lazım. Melekleri, melekeye iman etmek lazım. Allah'ın kendisine verdiği güzelliği sevmesi lazım. O güzellikle Rabbini sevmesi lazım. Bir damladan sonsuz bir deryayı anlayıp, onu sevmesi lazım. Kitaplarına... İman etmesi lazım, indirdiğine iman etmesi lazım, indirdiğini okumaya, Kur'an okumak demek, okunan demektir. Okumayı sevmesi lazım, okuyup Rabbini müşahede etmeyi, şahit olmayı sevmesi lazım. Peygamberi sevmesi lazım, peygamberleri sevmesi lazım, onlar gibi olmayı sevmesi lazım. Yoksa iman olmaz. Ahireti sevmesi lazım. Ahirete iman etmesi lazım. Allah'ın kendisini dünya için değil, ahiret için yarattığına iman etmesi lazım. Cennete ait bir varlık olduğuna iman etmesi lazım. Bunun içinde ahireti sevip cenneti sevmesi lazım. Cenneti sevüp gönlünü cennete çevirmeye, cennete döndürmeye çalışması lazım. Cennet saf güzelliktir güzelliği sevmek lazım yani gönlünde güzelliği bulundurup güzelliğini çoğaltması lazım dünyayı değil ahireti tecih etmesi lazım dünyayı ahirete kurban etmesi lazım ki ahireti alabilsin eğer biri dünyasını ahirete kurban ettiyse ahirete iman etmiştir ahirete iman edince dünya hayatının nasıl yaşanması gerektiğini anlar Allah'ın kaderini anlar, takdirini anlar. Allah'ın saydığı bu beş iman şartını anlamadıkça, iman etmedikçe kadere iman olmaz, kaderi bilmez, bilemez. Bunu anladıktan sonra zaten kaderi anlamıştır. Ayrıca hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna Evet, i̇man etmek imanın şartıdır demesi gerekmiyor zaten. Bunu söylerse, bunu, bunları anlamadan, iman etmeden söylerse içinden çıkamaz. İçine batar, bataklığa batar. Ayetleri hep beraber okuyacağız, göreceğiz Allah. Kaderi nasıl anlatıyor, takdiri nasıl anlatıyor. Kader'e iman demek... Allah'a iman demektir. Allah'ın takdirine iman demektir. Bütün güzelliğiyle tecelli eden, el esmaül hüsnasıyla tecelli eden Allah'ın her işine, her işini sevmek demektir. Her işine güzel demek demektir. Hak dediğine hak, batıl dediğine batıl, güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin demektir. Bunu söylemeden kadere iman olmaz. Takdire iman olmaz. Takdiri kabul etmek olmaz. Allah insanı "Ve ma halaqtu'l insa illa Ben cinleri ve insanları sadece bana abd olsunlar diye yarattım." buyuruyor. İnsanın kaderi neymiş? Allah'a abd olmakmış. Bu insanın kaderidir. Kader olarak, kader deyince önce bunu anla. Önce bunu anlamamız lazım. Senin kaderin Allah'a abdolmaktır. Allah senin için bunu takdir etmiştir. Başka bir şey yok. Abdolmak. Abdolmak, sevmek demektir. Allah'a aşık olmak demektir. Onu sevip, onun rızası peşinde, onun kendisi için murat ettiğini almak için koşmak, çaba gayret sarf etmek demektir. Kader bu. İnsanın kaderi budur. Allah'ın insan için takdir ettiği budur. Her şeyin bir kaderi vardır. Hayvanların da bir kaderi vardır. Eşeğin kaderi insana hizmet edip yük taşımasıdır. İneğin kaderi nedir? İnsana faydalı olup süt vermesidir. Öyle değil mi? Şimdi eşek çok süt verirse... O kamil bir eşek olur mu? Olmaz. Kaderine ters düşmüş. Ama yük taşımasın. Sahibi yükü yüklesin, o da tekme alsın, yükü çekmesin, taşımasın. Kaderine ters düştü. Ne olur? Sahibi onu cezalandırır. Yükünü taşısın diye. Eğer insan Allah'a kul olmazsa Allah'ın kendisi için takdir ettiğinden yüz çevirmiş olur. Bu durumda ne olur? Karanlığa düşer. Zulmete düşer. Kendine zulmeder. Yoksa işte şu şöyle olduğu bu kader midir? Bu böyle olduğu bu kader midir? Sen büyük kaderi anlamamışsın. Sen kendi kaderini anlamamışsın. Kendi kaderini anlamamışsın. Onun için... Allah'ın takdirini hesaba çekiyorsun, Rabbini hesaba çekiyorsun, niye şöyle yaptı, niye böyle yaptı diyorsun. Allah en büyük musibeti, sıkıntıyı, belayı peygamberlerine vermiş. Niye? Hazreti insan olsun diye, kamil insan olsun diye, kamil manada Allah'a layık abd olsun diye. Kulluğunu ispatlasın diye. Başına gelen ne olursa olsun her anda Allah desin diye. Allah seni peygamberlere verdiği ikramı yapmak için seni imtihana tabi tutuyor ve sen feryat ediyorsun. Niye şu şöyle, niye bu böyle diyorsun. Sonra kalkıp Allah'ı hesaba çekiyorsun. Kaderi anlamamışsın. Hayri ve şerri minallahu teala demişsin, anlamamışsın. Yanlış söylemişsin. Allah'a iftira atmışsın bilerek veya bilmeyerek. Allah imanın şartını beş olarak belirledi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, Ey iman edenler. Ey iman ettiğini iddia edenler. Ey ben müminim diyenler. Amenu billahi ve resulihi. Allah'a ve resulüne iman edin. Yani imanınız lafta olmasın. Samimi ol. Ciddi olun. Eğer iman ettiğini söylüyorsan, gerçekten iman et. Allah'ı sevdiğini ispatla. Resulü'nü sevdiğini, Resul'üne tabi olduğunu ispatla. Vel kitab onun kitabına iman edin. Onun indirdiğine iman edin. Ayetlerini kabul edin. Allah'ın ayetlerini sev. Allah'ın sözünü sev. O senin Rabbindir. Seni terkib edendir. Allah'ın her bir ayeti sana lazım. Abd olabilmen için, Hazreti insan olabilmen için bunu anlaman lazım. Bunu sevmen lazım. Gereğini yapman lazım. Kitabına iman edin. Elledi ne ala O Resulüne indirdiği kitabına iman edin. Elledi en zelemin kabl. Daha önce Peygamberlerine indirdiği kitaplara da iman edin. Allah o kitaplardan ayetleri Kur'an'da zikretmiştir. Biz Nuh'a şöyle vahyettik, İbrahim'e şöyle vahyettik, İsmail'e şöyle vahyettik. Onları da Allah'ın ayetleridir. Onlara vahyettiğimi size de vahyediyorum. Onlara da iman edin. Yani kulluk değişmiyor. İnsanlar üzerindeki Allah'ın muradı değişmiyor. Hazreti Adem'e neyi söylenmişse, ondan sonra gelenlere neyi söylenmişse sizi de size de onu söylüyorum diyor. Uemen yakfur bil kim Allah'ı inkar ederse? Allah'a karşı nankörlük yaparsa, Rabbini yok sayarsa ve melaiketihi melekleri inkar ederse, Allah'ın kendisine verdiği gücü, kuvveti, esmayı inkar ederse, meleklerini inkar ederse ve kutubihi kitaplarını inkar ederse ve resulü, resullerini inkar ederse ve el yevmil ahir ahireti inkar ederse beş şart. Allah'ı inkar eder, melekleri inkar eder, kitapları inkar eder, resullerini inkar eder ve ahireti inkar ederse kader yok. Ve kad dalla Çok uzak, çok derin bir delaletle, delaletle, delalete, dalaletle deralete düşmüştür. Uçurumdan aşağı yuvarlanmıştır. Bunlardan birini inkar ederse. Birini kabul etmezse Birine iman etmezse, birine iman etmediğinde gerisi de gider. Yani biri ahirete iman etmediğini Allah'ı inkar etmiş olur, Allah'ın vahyini inkar etmiş olur, peygamberi inkar etmiş olur, melekleri inkar etmiş olur. Bir tanesini inkar edince hepsini inkar etmiş olur. İmanın şartlarını Allah beş tane olarak saydı bu Misa suresinin 136. ayetidir. Bir de Bakara suresinden bir ayet okuyalım. Bakara suresi 177. ayet. İnsan şu güzeldir, şu iyiliktir diyebilir. Zaten herkes kendine göre iyilik şöyledir, güzellik şöyledir, doğru budur, yanlış budur der. Ama iyiliği, güzelliği, hayri Allah beyan ediyor. Leysel Birre en <gülüyor> iyilik güzellik doğruluk senin yüzünü doğuya ya da batıya çevirmen değildir. Ben şu cim ya da bu şu cemaattenim bu cemaattenim demen değildir. Vallahi <gülüyor> nelbirre ama güzellik iyilik hayır şudur ki men amene bilda o ki onlar ki, Allah'a iman eder. Vel yevmil ahir, ahirete iman eder. Vel melaiketi, meleklerine iman eder. Vel kitap, kitaplarına iman eder. Vel nebiyin peygamberlerine, nebilerine iman eder. Vel yevmil ahir, ahirete iman eder. Vel nebiyin evet, peygamberlerine iman eder. Allah yine beş tane saydı. Allah'a iman, ahirette iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Eğer buna ilave edecek olsak ne demiş oluyoruz? Ya Rabbi sen bilmiyorsun, dün bir tane de ben ilave edeyim. Bak bunu eksik bırakmışsın, bunu unuttun. Bunu da ben ilave edeyim. Dense ki işte şimdiye kadar herkes böyle söyledi, alimlerimiz böyle söyledi. Olur. Allah da böyle söylemiş. Alimlerimiz mi doğru söylemiş, Allah mı doğru söylemiş? Evet, ayet devam ediyor. Bu yetiyor mu? Bu yetmez dedi. Bunlara iman edersin. Bunlara iman edenler nasıldır? Halleri nedir? Nasıl yaşıyorlar? Ve atel mâle ala hubbihi Mali sevdiği halde dünya malını sevdiği halde Allah'ı sevdiğinden dolayı zeyl kurba vel yetama o mali verir kimlere verir? Yakınlarına verir yetimlerine o malından verir. Mali sevdiği halde Allah'ı maldan daha çok sevdiği, ahireti maldan daha çok sevdiği, ebedi hayatını dünyadan daha çok sevdiği için o mali ne yapar? yakınlarına ve yetimlere verir vel mesakin, miskinlere, yoksullara onu verir ve nesebil yolda kalmışlara yani yolda kalmış demek sadece yolcuya değil köprü altında yatanlara dışarıda kalmışlara yolu yürüyemeyenleri. ve firrikab boyunduruluk altında olanlara özgürlüğünü kaybetmiş olanlara hapistekilere ve <gülüyor> mesela onlar de namazı ikame ederler namazla Allah'ın huzurunda dururlar ve atezdeka zekatı verirler temizlenmek için verirler. Temizlenmek zekat deyince sadece maldan zekat olarak anlamıyoruz. Allah burada maldan verir dedi. Kimlere vereceğini de saydı? Veate zeka deyince zekati verir manasına gelmez. Temizlenmek için verir. Temizlenmek için malını temizlemek için malından verir. İlmini temizlemek için ilminden verir. İmanını temizlemek için imanından verir. Nasıl veriyor? O Verirken, öğretirken, anlatırken malın, ilminin zekatını vermiş olur. Allah da onu temizler, ilmini temizler. Saf hale getirir. İlmine karışmış olan zanni, vesveseyi giderir ve temizler. Yeter ki niyeti Allah rızası olsun, temizlenmek olsun. İmanından verir. Nasıl? Allah'ı seviyor, Allah'a olan sevgisini ikram ediyor. Allah da onu Temizliyor. Şirkten temizliyor. Nifaktan temizliyor. İmanından verdiği için. Allah için sevdiği için. Evet. Yetmez. وَالْمُفُونَ ahdihin اِذَا اَهَدُ Bununla beraber onlar ahitleştiklerinde ahitlerine sadık olurlar. Ahitlerinin gereğini yerine getirirler. En büyük ahdi Allah ile yapmışız. En büyük sözü Allah'a vermişiz. اَلَسْتُ <gülüyor> بِرَّبِّكُمْ Buyurduğunda insanlar ne demişti? قَالُوا بَلَا da. En büyük sözü Allah'a verdi ki sen bizim Rabbimizsin. Sana avd olmaya, kul olmaya, seni Rabbimiz olarak kabul etmeye sana söz veriyoruz dedik. Daha dünyaya gelmeden. Sonra Allah peygamberlerini gönderdiğinde bu sefer onun peygamberine iman ederken onun getirdiği kitaba, vahye iman ederken Allah o kitabında neyi söylemişse kabul ediyorum. Ve gerekeni yapacağıma sana söz veriyorum ya Rabbi dedik. Ben iman ettim deyince Allah'a bu sözü verdik. Onlar Allah'a verdiği sözü yerine getirirler. Birbirlerine verdiği sözleri de yerine getirirler. Ahitleştiğinde, ahit verdiğinde ahdini yerine getirirler. Ve sabirinə fil ve darrai ve pina baş. beraber sukıntıda, zorda, darda kaldığında, hastalık anında, Allah yolunda savaşırken en şiddetli anda sabrederler. Kim bunlar? Mümin. Allah'a iman etmiş, meleklerine iman etmiş, resullerine iman etmiş, kitaplarına iman etmiş, ahirete iman etmiş olanlar böyledir dedi. Gerisi gerisi sahtekar Kendini kandırıyor Hele yapıyor İşte sadık olanlar bunlardır Sözü doğru olanlar Ben müminim deyip Sözü doğru olanlar bunlardır Bunlar iman etmiş Bunlar gerçekten iyilerdendir Gerçekten güzel olanlardandır Allah'a yakın olanlardır. ve وَاُولَٰيْكَهُمُ mutakul, Müttakiler bunlardır. <gülüyor> Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getirenler bunlardır. Kadere iman edenler de bunlardır. Takdire rıza gösterenler bunlardır. Yoksa lafla biz iman ettik diyenler değil. Sadık olmanın karşılığı, tersi nedir? Yalancı olmak. Böyle değilse yalancıdır. Mütaki olmanın karşılığı nedir? Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmeyen, Allah'a karşı yalan söyleyen. Kendi kendine hile yapan, Allah'ı kandırmaya çalışan ama sadece kendisini kandıran demektir. Ayetlerle kaderi Allah nasıl beyan ediyor, nasıl anlamamız gerekir? Ey ne ma yudrikumul meut. Nerede olursanız olun mutlaka ölüm size gelir, ölüm size yetişir, ölümü idrak edeceksiniz. Nerede olursanız olun. Vela kuntun fi burujil. Müşsiye de. İsterseniz sizi korumasını düşündüğünüz muhkem, sağlam kalelerde olun. Ölüm size gelir. Ölümden kaçamazsınız yani. Bu durumda ölümü Allah takdir etmiştir. Ne zaman takdir etmişse o zaman gelir. Hiç kimse onu öne veya arkaya alamaz. Allah'ın kulü üzerinde bir muradi vardır. Ve entusibu hum hasenaten yekulu hazihi min indillah. Allah iman etmeyenleri anlatıyor. Onlara bir iyilik, bir güzellik geldiğinde derler ki bu Allah'tandır. Allah bunu bize verdi. Ve entusibuhum seyyaten yekulu hazihi min indik. Onlara bir kötülük geldiğinde, eee evet, Resulullah Efendimize derler ki bu senden dolayıdır. Bu senin yüzünden bize geldi. Kul, de ki min indillah de ki hepsi Allah'tan. Yani size gelen iyilik de Allah'tan, size gelen kötülük de Allah'tan. Ama nasıl? Kaderiye, Cebriye mezhebi bu ayeti ölçü olarak kabul etti. Bak dedi, iyilik de, kötülük de Allah'tanmış. Hayır ve şer Allah'tandır dedi. Aldı bunu imanın şartı olarak öyle kabul etti. Ayet devam ediyor yalnız. Bunun devamı var yalnız. Bu birinci ayet Misafir Suresi 78. ayet. Bir de 79 var devamı var. Fimaliya Ha, ulail kuvu bu kavme ne oluyor böyle? La yakadunu, yefkahu ne hadisa? Niye bunlar sözü anlamaya çalışmıyor? Niye bunlar laftan anlamıyor böyle? Evet, devam ediyor. Ma esabekemin haseneti, emin Allah. Sana bir iyilik geldiyse. Bir güzellik geldiyse sana bu Allah'tandır. Vema esabek'e minseyyi ettin femin nefsi. Sana bir kötülük gelmişse bu da kendi nefsindendir. Bu da ayetin devamıdır. Ve ersetna kendi nası resula. Biz seni insanlara resul olarak gönderdik ve kefa billahi şahit olarak da Allah yeter. Mutezile de bu ayeti ölçü olarak aldı imanın şartında. Dedi ki insan bütün de almamış yalnız. İnsan hem Kendisi için hayrın yaratıcısı hem de şerrın yaratıcısidir dedi. İnsanın böyle bir gücü var dedi. Kaderiye mezhebi yok dedi. Her şeyi Allah yapıyor. Kulun bir suçu yok. Hayrı da şerriyle Allah yarattır. Mütezile de yok dedi. Hepsini insan yapıyor. Bak kötülük kendi nefsindendir dedi. Ehl-i sünnet ne demişti? Bir parça ondan, bir parça daha ondan alıp Allah yaratıyor Kudreti Allah vermiş dolayısıyla O yaratmış Gücü veren Allah'tır Kul da yapınca Allah yaptığı sayılır dedi Niye böyle işi burandırıyoruz Niye bunun imanın ölçüsü olarak koyuyorsun? Allah böyle söylememiş Senin bütün bunları anlayabilmen için Allah'ı tanıman gerekiyor Allah'ın koyduğu 5 beş şartta iman etmen gerekiyor. Eksiksiz. Koyarsa eğer iman edersen bunu anlarsın. Ama aslında Allah burada bunun devamında bunu beyan ediyor. Nasıl oluyormuş bu? Seni insanlara Resul olarak gönderdim. Resulünü gönderirken vahyini, kitabını beraberinde gönderiyor. Kitabı okuyup açıklasın diye hikmeti öğretsin diye göndermişti. Nefsi tezkiye diye göndermişti. Öyle değil mi? Senin hangisi güzellik Allah'tan? Kötülük de kendi nefsindendir. Sen güzelliği kabul etmezsen, güzellikten kaçarsan, yani nurdan kaçarsan karanlığa düşersin. Güzellikten kaçarsan kötülüğe düşersin. Ama bu takdiri Allah yapmış. Bak, takdiri Allah yapmış. Onun için şer Allah'tan dedik. Allah çizgi koydu. Sınır koymuş. Allah ona hududullah diyor. Allah'ın hududunu çiğnemeyin. Hududu Allah koymuş. Kader demek Allah'ın çizgi sınır demektir. Hudud demektir. Kadera ne demekti? Sınır çizdi. Sınır koydu. Hudud koydu. Onun koyduğu hududa kadar rahmettir, güzelliktir. Hududu çiğnediğinde... Dışarı çıktığında karanlığa gömülürsün, zulmete gömü, gömülürsün, zalim olursun, kendine zulmetmiş olursun. Hayrı yaratan Allah'tır, güzelliği yaratan Allah'tır. O siniri koyan da O'dur. Siniri açtığında evet, şer olmuş olur. Bu durumda Allah sana şerri söylemişti, burası şerdir diye. Bu yol cehennemin yoludur diye söylemişti. Ama sen onu dinlemedin. Evet, şahit olarak Allah yeter. Allah her şeye şahittir. Her şeyi görendir, her şeye şahit olandır. Her şeyi bilendir. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Muhakkak ki, gerçek şu ki, biz her şeyi bir takdirle, bir kaderle yaratmışız. Bir sınır koymuşuz, bir ölçü koymuşuz, bir takdirimiz, her şey için bir takdirimiz vardır. Her şeyi bir kaderle yaratmışız. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Kaderi olmayan, Allah'ın takdir etmediği hiçbir şey yoktur. İnsan için nasıl takdir etmiş? Sen Allah'a abd olursan Hazreti insan olur cennete gidersin. Abd olmayı kabul etmezsen, seni abd olasın diye yaratmışım. Başka bir şeye abd olursun. İneye taparsın. Fareye taparsın, puta taparsın, nefsine taparsın, çocuğuna taparsın, hanımına taparsın, malına taparsın, abdolursun yani. Allah'tan başka neye olursan o ol, ebediyen kaybedersin. insanlığını kaybedersin. İnsan olabilmen için Allah'a abdolman gerekir. Allah'ın koyduğu ölçü bu ölçü. Gerisi, gerisini sana ter bırakmış. Tercih senindir dedi. Ramazan ayıdır. Oruç tutmak bizim kendi tercihimiz midir, değil midir? Kendi tercihimizdir. Tutmamak da kendi tercihimizdir. Allah tercihi bize bıraktı. Ben sizin oruç tutmanızı emrediyorum dedi. Oruç tutun dedi. Sizin için hayırlı olan budur dedi. Eğer gücün yetiyorsa, hasta değilsen. Ama istersen tutarsın, istemezsen tutmazsın. Bak tercih hakkını vermiş tercümesi de nedir dedi. Vallahu halakakum ve ma Sizi de annelerinizi de yaratan Allah'tır. Yani hiçbir şey ne insan ne yaptıkları Allah'ın kudretinin dışında değildir. Allah'ın takdirinin dışında değildir. Kul kendini bir kere Allah'ın takdiri içinde bilmelidir. Annelleri ve buna dahildir. O sana bunu böyle yap dediyse izin vermeyince onu yapamıyorsun. İzin verdiği kadarıyla yapıyorsun. Ama neye hükmederse etsin o Rahman ve Rahim'dir. Kerim'dir. Senin için öyle gereklidir. Allahu Xalıku şey, Allah her şeyi yaratandır ve O'la kül şeyin vekila ve Allah her şey üzerinde vekildir. Her şeyin vekili ve her şeyin kefilidir. Vekil ve kefil olmadığı hiçbir şey yoktur. Allah Kuruna vekildir. Vekil olarak Allah yeter. Ve kefa vekila. Vekil olarak Allah yeter. Buyuruyor. Allah senin vekilindir. Sen Allah'a abdolursan, Allah'a dost olacağına, Hazreti insan olacağına, cennet olacağına, cennete gide gideceğine Allah sana vekil ve Allah sana kefildir. Ben senin vekilinim dedi. Allah aslında neye vekildir? Allah söylediklerine vekil, söylediklerine kefildir. Neye hükmetmişsem, eğer, o senin için hayırsa, sen orada bulunursan hayrı bulursun. Neye şer demişsem, şer olarak hükmetmişsem, sen orada bulunursan şerre düşersin. Bunun da vekilidir. Yani nasıl cennete vekil oluyorsa cehenneme de vekildir. Şunu şöyle yapmazsan, şöyle yaparsan cehenneme gidersin, buna da vekildir. Allah sözünden caymaz. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ Allah dikkat edin. Aklınızı kullanın. Yaratan bilmez mi dedi. Yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığının ne olacağını, nasıl olacağını bilmez mi? Onun hakkındaki takdirini bilmez mi? O takdire karşılık onun ne yapacağını bilmez mi? O yaratmış, yaratan bilmez mi? وَهُوَ الْلَت۪يفُ habir o her şeyden haberdardır. Her şeye lütfetmiştir, herkese lütfetmiştir. Latiftir ve haberdardır. Her şeyi her şeyle bilendir. Bilmediği hiçbir şey yoktur. Ma hesabemin musibetin fil ardi ve la fi enfusikum hem yerde, yeryüzünde hem sizin kendi nefsinizde, kendi içinizde, kendi üzerinizde hiçbir musibet meydana gelmez ki illa fi kitabi min kabli en nebre Biz onu daha önce bir kitapta yazmamış olalım. Her ne başına geliyorsa kadere iman edeceğiz ya. Nasıl iman etmemiz gerekir? Bize ne gelirse gelsin daha önce Allah onu yazmış. Onu takdir etmiş. Neye göre? İmtihanı kazanmamıza göre. Hazreti insan olmamız için, ebedi hayatımızı kazanmamız için takdir etmiş ve onu yazmıştır. Ona göre gelir. İster, yeryüzünde meydana gelsin, ister bizim kendi nefsimizde, üzerimizde meydana gelsin. Daha önce onu yazmış. اِنَّ ذَلِكَ alallahi اللّٰهِ يَسِيرٍ muhakkak ki bu Allah'a göre kolaydır size göre zor gibi görünebilir ama bu Allah'a göre kolaydır Allah sen benim takdirimin içindesin kudretimin içindesin senin hayatının her anını yazmışım sana gelen her imtihanı yazmışım ona göre seni imtihana tabi tutuyorum ki kazanasın diye dedi yemhullahu ma yaşa'u ve Yusbit Ve dehu Ümmül kitab Kitabın anası onun katındadır. <gülüyor> yani ana kitap onun katındadır. Her şey o kitapta mevcut ve ana kitap onun katındadır. Yalnız Yemhullâhûma yeşâû ve yusbit Allah o kitapta dilediğini imha eder. Dilediğini siler ve yusbit dilediğini sabit kılar dilediğini de silmez neye göre yapıyor bunu demek Allah takdirini değiştiriyormuş o yazdığı kaderi değiştiriyormuş dilediğini imha eder değiştirir yani biri cennetliktir sonra kendi terciheyle iradesiyle küfrü tercih eder Allah o cennetliklerin arasında o ana kitaptan o nisiler, cehennemliklerin defterine yazar Kul güzel bir amel yapmıştır. Resulullah Efendimiz buyurdu. Sadaka ömrü uzatır. Ömrünün sonuna gelmiştir. Sadaka vermiştir. Tasadduk etmiştir. Sadakatini ispatlamıştır. Ahirete imanını sadakatini ispatlamıştır. Allah ahiretliği hadi kurun biraz daha kazan. Madem ki sadakatini ispatladın. Ahireti sevdiğini ispatladın. Ahireti dünyaya tercih ettin. Dünyayı ahirete kurban ettin. Ben de bu hayatta sana bir daha ömür verdim. Ver. Ömrünü uzatır. Neye karşılık? Sadakaya karşılık. Kul güzellik yapar. Allah ömrünü uzatır. Üzerindeki belayı def eder. Belayı def etmek demek imtihanı kolay atlatır. Güzellik yaptığı için, iyilikte bulunduğu için imtihan gene geliyor. Ama ömrü uzatırken öyle değildir. Ömrünü uzatır. Süre verdi, bir daha süre verdi. Güzel yaptığı için. Madem ki güzel yaptın, güzellik imkanı tanıyor ona. Demek ki Allah'ın takdiri bir de bize göreymiş. Ana kitapta onu değiştiriyormuş. Dil değiştirir. Kime göre? Kuluna göre durumuna göre değiştiriyormuş onun için alimlerimizin söylediği gibi her şey olmuş bitmiştir kalem kırılmıştır mürekkep kurumuştur dediler cennetlikler bellidir cehennemlikleri bellidir haşa Allah öyle söylemiyor sen kaderi böyle anlatamaz, böyle bir hakkın yok. Allah onu anlatıyor. Söyledim, kaderi anlayabilmek için imanın beş şartını anlayıp iman etmek gerekiyor ki kaderi anlayabilen. ve ma erselna min Rasulun illa bilisani qomihi <gülüyor> li lehu. Biz Gönderdiğimiz bütün Resulleri mutlaka kavminin diliyle, lisanıyla göndermişiz ki onlara beyan etsin. Allah'ın ne demek istediğini, Allah'ın ayetlerini, vahyini, nasıl vahyettiğini anlatsın diye onların dilini konuşan bir Resul gönderiyoruz. Mutlaka kavmin diliyle Resulünü gönderiyoruz öyle ki beyan etsin, açıklasın. Ve اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğini delalete bırakır. Ne zaman delalette bırakıyor? Resulü'nü gönderdi ya, Resulü de ona beyan etti ya. Ama o Allah'ı kabul etmez, Resulü'nü kabul etmez, vahyini kabul etmezse Allah da onu delalete bırakır dedi. dinlemeyen o, kabul etmeyen o. İnsan bu durumda Allah onu delalete bırakır. Dolayısıyla o delalete kalmayı tercih etti. Allah da onu delalete bırakır. Evet, yaşa, men yaşa fiili çift taraflıdır. Allah dileyeni delalete bırakır. Delaleti dileyeni delalete bırakır. Ve yehdi men yaşa. Dilediğini hidayete erdirir. Yani hidayeti dileyeni peygambere tabi olup, onu kabul edip onu dinleyeni de Allah hidayete erdirir. Tercihi kim yapıyor? Kul yapıyor. İster hidayete, ister delalete. Tercihini kendisi yapıyor. Allah da onun tercihini kabul ediyor, onaylıyor. وَهُوَ الْعَزِزُ hakim. <الْحَك۪يم> o aziz ve hakimdir. Her yaptığında bir hikmet vardır. Bir muradi vardır. Bütün şeref bütün kudret Allah'a aittir, azizdir. Eğer kul şerefini, Allah'ın kendisine verdiği şerefi kabul etmezse şerefini kaybeder, delavette kalır. İnne şeytan lakum adu. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Fettehizuhu adûva Siz de onu düşman bilin. Siz de onu düşman edinin, düşman olarak kabul edin. İnne mâ hizbeh min o kendi arkadaşlarını kendisine uyanları kendisine tabi olanları ateşe ateş ehli olmaya davet ediyor. Peygamberler davet ediyor ya. Allah'a davet ediyor, cennete davet ediyor. Allah karanlıklardan nura davet ediyor. Şeytan da nurdan karanlıklara davet ediyor. O sizin düşmanınızdır. Ona uymayın dedi. Uyarsanız ne olur? Sizi cehennem ehli ateş ehli olmaya sizi davet eder uyarsanız ateş ehli olursunuz ya kulul hak min rabbikum de ki hak rabbinizden gelendir hak Allah'ın söylediğidir Allah ne söylüyor femen sha'e felyumin isteyen iman etsin ve men sha'e Dilyen kafir olsun. Dilyen Rabbini kabul etsin, mümin olsun. Dilyen de Rabbini kabul etmesin, vahyini kabul etmesin, peygamberini kabul etmesin, kafir olsun. Dilemek serbest yalnız. Bak dileyen dedi. Hak olan budur. Kader budur. Allah tercihi kuruna vermiş. İstersen iman et, istersen kafir ol. İstersen mümin ol, istersen kafir ol. Tercih senindir dedi. <gülüyor> Eğer Allah dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. Ama Allah böyle bir şey dilemedi. Tercihi kuruna verdi. Onun için hayır ve şer Allah'tandır diyemiyorsun. Allah böyle dilemiş diyemiyorsun. Küfrümü Allah diledi, günah işlemimi Allah diledi. ibadet yapamamı Allah dilemiş onun için. Bunu söyleyemezsin. Allah dileme fiilini sana bıraktı, tercih hakkını sana bıraktı kendinden Esma Hüsnasından da sana isim vermiş ki hareket edebilesin, gerekeni yapabilesin. Ama hareket ederken ilah değilsin, Kulsun, absın Allah'ın külli, kudreti içindesin, kadeli içindesin. Evet ayet devam ediyor. Allah dileseydi yer hepsi iman ederdi. Efe ente tükrihun nasa hattâ İnsanlar sevmediği halde, Allah'a iman etmeyi sevmediği halde, ikrah ettiği halde, imandan tiksindiği halde, sen onları iman etmeye zorlayacak mısın? Böyle yapma dedi. Zorlama. Ona tercih hakkı vermişim. Eğer isteseydim hepsi iman ederdi. Demek ki ben tercih hakkı vermişim. Sen de onları imana zorlama. Biri iman etmeyi sevmiyor, sen onu iman etmeye zorluyorsun. Böyle yapma dedi. Allah dileseydi iman ederdi zaten. Ne yap? Yapabiliyorsan imanı sevdir. İmandan ikrah etmesin, tiksinmesin. İmanın güzelliğini üzerinde göster, senin üzerinde imanı sevsin. Kabul eder, etmez, tercih onundur. Bu tercihe Allah müdahale ettirmiyor. Ne kendisi müdahale ediyor, ne de müdahale ettiriyor. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Evet, Allah iman da bellidir, küfür de bellidir dedi. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Tevârık. <gülüyor> Rabbine yemin olsun ki, Rabbine andolsun ki. Le <gülüyor> nes'alenhum Ejmeğin, biz onların hepsini, bütün insanları evet, sorumlu tutacağız. Amma kanu yamelun. Neden hesaba tabi tutacağız? Neden sorumlu tutacağız? Yaptıklarından dolayı, amellerinden dolayı, her neyi yapmışlarsa, kim neyi yapmışsa, evet, Rabbini and olsun ki hepsini bundan sorumlu tutacağız. Eğer insan kendisi yapmıyorsa Allah neden sorumluluğu tutsun? Demek ki yapacak güç vermiş ona, kudret vermiş ona ki hasabı tabi tutuyor, sorumluluğu tutuyor. Onun için işi Allah yaptı demek yanlış. Allah'ın kudreti içindedir. Allah izin veriyor, müsaade veriyor, kul yapıyor. Kul yaparken neyle yapıyor? Allah'ın kendisini tecelli ettiği varlığıyla, varlıkta tutmasıyla... Tecelli ettiği esmasıyla yapıyor. Dolayısıyla Allah ile yapmış olur. Ama o yapmıştır. O tercih etmiştir. İradesini o kullanmıştır. Dolayısıyla yaptıklarından da sorumludur. Sorumlu tutacağız dedi Allah. Onun için hiç kimse ben bundan sorumlu değilim. Bu yaptığımdan sorumlu değilim. Kaderimde böyleydi diyemez. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّتٍ خَيْرًا kim zerre kadar hayır işlerse gözle görülmeyecek kadar küçük de olsa zerre kadar bu demek hayır işlerse onu mutlaka görecek. Ve men ya'mel miskale zarratin şerran yere. Ve kim de zerre kadar gözle görülmeyecek kadar küçük olan bir şer işlerse onu görecek. Bunun karşılığını mutlaka görecek. Niye? Sorumludur da ondan. O yapmış da ondan. Ve ma min musibatin lebi ma kasebtum. Size bir musibet geldiğinde o sizin kendi ellerinizle kazandıklarınızdan dolayıdır. Bir musibet geldiğinde ve yafu an kesir. Bununla beraber Allah sizin her kazandığınız, musibeti, hak ettiğiniz o musibeti de verir. Allah çoğunu affediyor. Bir kısmı size muamelede bulunuyor ki kendinize geleseniz diye, yanlış yapmayasınız diye. Elem tera, görmediniz mi, görüyor musunuz, görmez miysiniz, bir bakın ve görün demektir bu. Ennallâhâ yes yudûlâh Onlar Allah'a secde ediyorlar. Kim secde ediyor? Men fi semavati ve men fil erd. Hem gökte bulunanlar, hem yerde bulunanlar Allah'a secde ediyor. Hem de kim varsa men canlı kim varsa Allah'a secde ediyor. Ve şems güneş secde ediyor. Ve kamer ay secde ediyor. Ve nucum yıldızlar secde ediyor. Ve cibal dağlar secde ediyor ve şecer ağaçlar secdeye ediyor. ve devab hayvanlar secdeye ediyor. ve kesirun minennas. İş insanlara gelince insanlar secde ediyor demedi. Ve kesirun minennas. İnsanların bir çoğu da secde ediyor dedi. Bir çoğu da secde etmiyor. Niye secde etmiyor? Allah'ın bu saydıklarının hepsi Allah'ın kendisine tercih hakkı vermediği varlıklardır. Dolayısıyla onlar iradesiz olarak secdededir. Allah'a itaattedir. Allah onları ne için yaratmışsa onun gereğini yerine getirir. Ama insana gelince insanların evet bir çoğu dedi İnsanların bir çoğu secdededir. Bir kısmı de Allah'a itiraz ediyor. Bir kısmı secdede, bir kısmı evet, secdede değildir. Allah'a secde etmeyi, Allah'ın büyüklüğünü kabul etmeyi kabullenemiyor. secde etmiyor. Rabbim Allah'tır demiyor. Rabbim doğru söylemiştir demiyor. Rabbim haktır demiyor. diyemiyor. Onun için insanların bir kısmı secde edendir. Evet ayet devam ediyor. Ve kesirul hakka aleyhil azab. Ve çoğunun üzerine de, çoğuna da o secde etmeyenlere de azap hak olmuştur. Allah'ın azabı, Allah'ın gazabı onlara da hak olmuştur. Niye? Secde etmedikleri için. Demek ki secde edip etmemek kulun kendi terciheyleymiş. İstersen Allah'a secde edersin, istersen yetmezsin. İstersen kabul edersin, istersen yetmezsin. Yoksa Allah bana müsaade etmedi. Yanlış. Tercih insanıdır yani. ve men yahini'llah Allah kimi azaltırsa, hor bırakırsa fe ma min hiç kimse ona ikram edemez onu yükseltemez inallaha yef'alu ma yasha Allah dilediğini yapandır yani Allah sınırıyı belirlemiş takdirini yapmıştır ölçüyü koymuştur Doğru yapan, güzel yapan, güzellik bulur. Yanlış yapan da yanlışı bulur. Kimse yanlış yapanlara da ihsan et, ikram et diyemez. <gülüyor> Allah sizi topraktan yarattı. <gülüyor> Sonra sizi lütfe haline getirdi. <gülüyor> Sonra sizi çiftler haline getirdi çift çift yani erkek ve dişi olarak yarattı. Ve ma tahmilu min unsa ve teda illa bi ilmi. Onun ilmi olmaksızın, hükmü olmaksızın ne bir kadın, ne bir dişi gebe kalır, ne de doğurur. Tesadüf bir şey yok yani. Wa ma yu'maru min mu'ammer Allah ömür sahibi olan birine ömür verir. Ve la yunkasu min umrihi. Bununla beraber dilediğinde de onun ömrünü kısaltır. İlla ki kitap muhakkak ki bu bir kitaptadır. اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ ki bu Allah'a göre kolaydır. Yani Allah sana tercih hakkı vermiş, ikramda bulunmuş, ömür vermiş. Bununla beraber herhangi ömrünün bir yerinde sana dur diyebilir, bu kadar yeter. Aslında ben sana yüz yıllık ömür vermiştim ama sen 10 senede kendini bu kadar rezil ettin, daha fazla rezil etme, gel der. Öyle söyledi. Dilediğinin ömrünü de kısaltır. Dilediğini de uzatıyordu, daha önce gördük. Burada da gene öyle. Dilediğini uzatır, dilediğinin ömrünü de kısaltır. Yani oradaki de bu uzatma, kısaltma da bize göredir ömrü uzay uzyana ve ömrü kısalana göredir. Dışarıdaki insanların etkisine göre değildir yalnız. Allah ona göre muamele yapar. Muamelesi her neyse o hayırdır. İnne Allaha la yazlimu miskal Allah zerre kadar hiç kimseye zulmetmez, haksızlık etmez. وَاِنْ تَكُوْ haseneten. <حسنة> Eğer sen güzel olursan, sen bir güzellik yaparsan, اِنْ تَكُوْ <حسنة> Sen bir güzellik yapar, bir güzellikle güzel olursan, يُدَعِفَ Allah onu kat kat arttırır. Yani sen güzellik yapmaz, güzel olmazsan, artma da olmaz. Ama sen bir tane yaparsan, Allah onu kat kat arttırır. وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَزِيمًا yetmez bir de kendinden azim bir ecir verir karşılık verir kendinden azim وَيُؤْتِي yani, min لَدُنْهُ kendi katından kendinden kat kat karşılık verir ecir, ücret karşılık demek yani sen bir kişiye bir rahmet edersen Güzellik yaptın, Allah'ın güzelliğiyle, güzel ismiyle, esma ruhsatından bir isimle karşındakine muamele ettin. Bir güzellik yaptın ya. Allah senin güzelliğini kat kat artırır. Yetmez, o sendeki güzelliği kat kat artırması yetmiyor. Bir de kendinden özel olarak azim bir güzellik verir. Yani seni kendine çeker. Kemalata doğru çeker. Kamil insan, Hazreti insan olmaya çeker. O güzelliği kat kat. Katından verince Allah'ın tecellisinin ölçüsü olmaz. Öyle bir ikramda bulunur ki neye karşılık? O güzelliğe karşılık. Hangi isimle güzel yaparsak Allah o ismiyle tecelli eder. Ona karşılık kat kat verir. Kendinden güzelliği ondan verir. Birine ikram etsek Kerim ismiyle, Vehhab ismiyle ikram eder. Ekrem ismiyle ikram eder. Rahmet edersek Rahman ismiyle, Rahim ismiyle yapar. Birini seversek, imanından dolayı Allah için seversek Vedud isminden, ilah isminden verir. Rabb ismiyle muamele edersek, Allah için Allah'ın terbiyesiyle bir ayetle terbiye edersek, düzeltirsek onu, yardım edersek ne yapar? Rab ismiyle tecelli eder, o da bizi terbiye eder. Allah'ın her bir ismi böyle tecelli eder. Yani Allah'ın takdiri kulun neyine göreymiş? Ameline göreymiş. İşlediği amele göreymiş. Öyle kendi kendine değil, rastgele değil. Böyle takdir yazdığı bitti biz de yazılmış olanı oynuyoruz. Bu küfür, bu kelime küfür bir kelime. Yani olmuş bitmiş bir senaryoyu oynuyoruz. Bu küfür bir kelime. Allah öyle söylemiyor. Dilediğinin ömrünü azaltıyor, kesiyor. Dilediğinin takdir ettiği ömrü uzatıyor. Dilediğinin rızkını daraltıyor. Dilediğininkini açıyor. Dilediğini hesapsız veriyor. Zerre kadar hayır işlemişseniz onu göreceksiniz. Şer işlemişseniz onu göreceksin diyor. Yani ebedi hayatın senin takdirine göre tercihine göre belirleniyor. Kendi ebedinin ebedi hayatının tercihini yani takdirini kendin yapıyorsun. Bu tercih hakkını Allah sana vermiş. De ki: "Allahumme Malikül Mülk. Ey mülkün sahibi Allah'ım." Duağını böyle yap diyor. Tuhti ilmül ke menteşa, mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi olmül ke mim menteşa, dilediğin kimseden de o verdiğin mülkü çekip alırsın. Ve tu'izu menteşa, dilediğini aziz eder, şerefli kılarsın. Ve tu'zillu menteşa, dilediğini de onun o izzetini şerefini alır zelil edersin yedikel khayr Hayır senin elindedir inneke ala kulli şeyin kadir muhakkak ki sen her şeye kadirsin ne anlayacağız bu ayetten sen mülkün sahibi sensin mülki dilediğine verirsin dilediğinde de o mülkü çekip alırsın dilediğini aziz şerefli kılarsın dilediğini zelil edersin Hayır senin elindedir Allah hayrini beyan etmiştir. Hayrın ne olduğunu beyan etmiştir. Şerefin ne olduğunu beyan etmiştir. Zenginliğin ne olduğunu, mülkün ne olduğunu beyan etmiştir. Bu bizim anlamadığımız bir şey değil. Nerede beyan etmiş? Peygamberiyle beyan etmiş, kitabıyla beyan etmiştir. Kim diliyorsa izzeti, şerefi, Allah şerefi ona verir. Kim de şerefi kabul etmezse Allah onu zelil eder. Bu tercihi yine kul kendisi yapar. Mülk deyince nehir mülkü, önce kendi mülkü. Bir insan kendine sahip olmazsa neye sahip olur? Yani bir insan köle olsa, bir başkasının malı olsa bir sürü mal da ona teslim etsen. O kendi kendisinin sahibi değil ki. Onun sahibi var. Kendine sahip değil. Mülk onun olur mu? Olmaz. Mülkü dilediğine verirsin. Dilediğini, dileyeni, kendi kendisine onu mülk edersin. Yani sen sultansın, sen padişahsın. Bedenin senin mülkündür. Bedenin senin binegindir, atındır, eşegindir. Sen ona sahip olursan, onu Allah yolunda yürütürsün, onunla kazanırsın. İşte mülk senin oldu. Senin mülkün, Allah'ın senin için takdir ettiği mülkü sana verdi. Gerisi Gerisini onun için kullanacaksın. O kullanacak. Ama o bedeni sana ait olmadıysa, iraden sana ait olmadıysa, şeytan oraya hükmettiyse, sen kendi kendine ait olmadınsa, Şeytan bana hükmediyor dediyse, şeytan beni zorluyor dediyse, şeytan bana böyle bu sese verdi, ben de onun peşinden gidiyorum dediyse, sen kendine sahip olmamışsın. Sen daha kendi bedenine sahip değilsin. Bedenin senin mülkün değil. Sen başka bir şeye sahip olabilir misin? Yok. Senin eline ne verirse versin, şeytanın eline verilmiş olur. Mal verilince onu Allah yolunda değil, şeytanın yolunda, cehennemin yolunda harcarsın. Önce insanın kendi kendisine malik olması gerekir. Malik. Kim kendisine malik olmak isterse sen bunu ona verirsin ya Rabbi. Dedi. Onu aziz edersin, onu şerefli edersin. Kim de bunu kabul etmezse kendini kaybeder, onu zelil edersin. Kaderi beraber anlamaya çalıştık. Kader Allah'ın ilmidir deyip kısa bir açıklamayla açıklanabilir. Ama kader Allah'ın bir tek ilmi değildir. Kader Allah'ın kudretidir. Kader Allah'ın takdiridir. Kader Allah'ın bütün isimleriyle yaptıklarıdır, yarattığıdır. Kader Allah'ın halık isminin tecellisi, halak isminin tecellisidir. Rahman isminin, Rahim isminin tecellisidir. Kerim isminin tecellisidir. Buna beraber... Cebbar isminin de tecellisidir. Kahar isminin de tecellisidir. Bütün her ne varsa, Allah'ın takdir ettiği her ne varsa esmasından tecelli ediyor. Dolayısıyla kader, el esma hüsna'nın dışında bir şey değildir. Evet. Onun için, kaderi anlamak için Allah'a, Allah'ın el esma hüsna'sına iman etmek gerektiği meleklere, insana verdiği güce, kuvvete, El Esma ul kendisindeki tecellisine iman etmek gerekli, Allah'ın kitaplarına indirdiğine vahiyini okumayı gerektirir. Hem afaktaki hem kendi nefsindeki, enfusteki hem Allah'ın indirdiği ayetleri okuması gerekir ki kaderi anlasın, iman etsin. Peygamberlere imanı gerektiriyor, onu da peygamberleri de kendine örnek önder, imam, rehber kabul edip tabi olması, onun gibi olmaya çalışması gerekir ki, kaderi anlamış olsun. Yoksa kader öyle iki kelimeyle kayır ve şer Allah'tandır demek de evet, anlaşılmaz. Bu insanın kendi kendine yaptığı zulümdür. Haksızlıktır. Kader konusunda ben bu kadar anlaştım, anlatmış olayım. İnşallah anlaşılmıştır. Arkadaşlar sor, soru sorarlarsa, sorularına da kısaca cevap vereyim. Bununla beraber Dışarıda kaderle ilgili konuşmak doğru değildir. Çünkü bu ümmetin bir e, imanı var. Kaderle ilgili bir imanı var. Kaderi iman imanın şartlarından değildir dediğinde adam nasıl olur deyip orada itiraz etmeye başlar. Bunun için yapılması gereken şey nedir? İmanı anlatmaktır. Allah'a imani anlatmaktır. O ne zaman Rabbini tanıdı? Kurun Allah'ın kendisi kul üzerindeki muradının Allah'a abd olması gerektiğini anladıysa abd olması gerektiğini kavradıysa anlar ki Allah'ın takdiri neymiş? Allah'ın takdiri insan üzerindeki takdiri insanın Allah'a abd olmasıdır. Önce bunu anladıysa gerisini de anlayacak. Onun için bu konuya dokunmak arkadaşları zor durumda bırakabilir. Cevap veremeyebilir. Cevap veremediğimiz bir konuda konuşmuyoruz. Konuşmak doğru değildir. Gerekirse bu sohbeti arkadaşlara dinletebilir. Ama buradan daha öncelikli şeyler vardır. Nedir öncelikli şey? Kader'e iman etmeden önce hele bir Allah'a iman edelim. Kader'i anlayacağız sonra. İmanın o beş şartına Allah'a, meleklerine, resullerine, kitaplarına, ahirete iman ettiğimizde Kader'i de anlarsın. O'na iman etmeden de kaderi anlayamayız. Bu bir bütün çünkü. Evet. Allah hepimizi gerçek manada kendisini tanyanlardan eylesin. Amin. El esmâul hüsnâsını anlayıp, tanıyıp, kendi üzerinde yaşayanlardan, gösterenlerden eylesin. Allah'ın takdirini anlayanlardan eylesin. Amin. Kaderini anlayanlardan eylesin. Kendisinin Allah'ın takdiri, kaderi içinde olduğunu yaşayanlardan eylesin. Her anda hükmün Allah'a ait olduğunu, Allah'ın kendisine cüz'i bir iradeyle, irade verip, onu sorumlu tuttuğunu anlayanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bundan sonra sohbetimiz bir saati geçmeyecek. Bu e, imanla ilgili bölüm olduğu için biraz uzadı. İmanla ilgili olan bölümü Allah ehsan etti, tamamladık. Tam iki sene oldu, iki senedir imanı anlatıyoruz. Geçen Ramazan değil, bir önceki Ramazanda kader iman nasıl olmalı, onu da tamamladık inşallah. Buradan sonra kısaca İslami anlayacağız, İslamın beş şartını anlayacağız. onun peşinden de ihsani anlayacağız. Bu içine birden din denir. İman, İslam, ihsan. Bu üçlü bir araya geldiğinde bu Allah'ın dini olur. Bunlardan biri eksik olursa, din eksik olmuş olur. İnşallah, e, kısaca, mümkünse, mümkün olursa, her bir sohbette İslam'ın bir şartını anlatacağız. Kelime şahadet, namaz, oruç, hac, zekat. Onun peşinden de ihsanı anlatacağız ki ihsan güzellik demek. Mühsin güzel demek. Allah mühsinleri sever. İhsan ikram eden, güzelliğinden ikram eden demek. İhsan Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşamak demek. İhsan aşk demek, samimiyet demek, ihlas demek. İhsan Allah'a abdolmak demek. Bundan sonra Allah'a abdolmayı anlatacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun.